43. Bölüm Günler ve Diğer Mahlukatı Tefekkür Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Yüce Kitabında sayılamayacak kadar çok yerde tefekkür etmeyi düşünüp ibret almayı emreder. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Yani ile gündüzün birbirini takip etmesinde biri kaybolurken diğerinin onun yerine almasında ibretler vardır. İbret almayı veya şükretmeyi dileyen kimseler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. Atâ radiyallahu anh der ki, âyet-i kerimede geçen hilfeten kelimesi bir şeyi izleyip onun yerine geçen manasına gelmektedir. Burada kast de gündüzün aydınlığı ile gecenin karanlığının birbirini takip etmesi, her birinin diğerinin yerine geçmesi ve gece ile gündüzün uzayıp kısalmasıdır. Bak şair ne güzel söylemiş. Ey gecenin başında sürur ile uykuya dalan kişi! Hadiseler çoğu zaman seherde kapıyı çalar. Gecenin başlangıcı güzel diye sakın sevineyim deme! Ateş tutuşmuştur hep nice gecelerin bitiminde. Diğer bir şair şöyle der, Konaklama yerleridir canlılar için geceler, Onun sonunda dürülür ya da devam eder ömürler. Ömrün kısası kederler ile uzadıkça uzar, Uzun olanı da sevinç ile kısalır da kısalır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu,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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala'nın zatı hakkında düşünen, tefekkür eden bazı insanları gördü. Onlara buyurdu ki, Allahu u Teala'nın zatı hakkında değil, O'nun yarattığı mahlukat üzerinde tefekkür edin. Zira siz, Cenab-ı Hakk'ın zatını gerektiği gibi düşünüp takdir edemezsiniz. Yine bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tefekküre dalmış bir topluluğa razlar. Onlara der ki, Sizlere ne oldu? Niçin konuşmuyorsunuz? Şöyle derler, Allahu u Teala'nın yarattığı şeyler hakkında tefekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, Evet işte böyle yapın. Allah'ın yarattığı mahlukat üzerinde tefekkür edin. Fakat Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin. Şu batı cihetinde bir arz vardır. Nurunun aydınlığı beyazından, beyazı da nurundandır. Güneşe uzaklığı 40 günlük yoldur. Allahu Teala Celle Celaluhu orada ölelerini yaratmıştır ki göz açıp kapayıncaya kadar Allah'a isyan etmezler. Sahabi ikram sordu: "Ey Allah'ın Resulü, peki şeytan onlara hiç musallat olmuyor mu?" Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Şeytanın yaratılıp yaratılmadığından onların haberi yoktur." Peki onlar Adem Aleyhisselam'ın neslinden mi geliyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar Adem Aleyhisselam'ın yaratılıp yaratılmadığını da bilmiyorlar. Atâ radiyallahu anh nakleder. Bir gün Ubeyd bin Umer el-Laysi ile birlikte Hazreti Ayşe radiyallahu anh'ın ziyaretine gittik. Bizimle kendisi arasında perde olduğu halde aramızda şöyle bir konuşma geçti. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, ''Ey Ubeyd! Bizi ziyaret etmene engel olan nedir?'' Ubeyd şöyle cevap verdi. ''Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aralıklı olarak ziyaret et ki muhabbetin artsın.'' buyurduğunu işittim. Bu sebeple aralıklı olarak ziyaret ediyorum. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde şahit olduğun en şaşırtıcı hadiseyi anlatır mısın?'' Bu ifade üzerine Hz. Aişe radiyallahu anha validemiz ağladı ve şöyle devam etti. Onun her işi şaşırtıcıydı. Geceleme sırası benim yanımda olduğu bir gün yanıma geldi. Gece benimle birlikte yatağa girdi. Diğer bir rivayete göre yorganın altına girdi. Tenim tenine değdi. Sonra bana şöyle dedi. Beni bırak da Rabbime ibadet edeyim. Kendisine izin verdim Kalkıp su tulumunun yanına vardı ve abdest aldı. Sonra kalktı namaza durdu. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye gitti. Toprak ıslanacak derecede secdede ağlamaya devam etti. Sonra namazını bitirip yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal radiyallahu anh sabah ezanı için izin istemeye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki ağlama halini görünce Bilal radiyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, seni bu kadar ağlatan nedir? Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedi mi? Buyurdular ki: "Yazıklar olsun sana ey Bilal. Cenab-ı Hak bana bu gece göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipler için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken,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 Bu ayetleri okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun. Evzai radiyallahu anh'a sordular. Bu ayetler üzerinde tefekkürden maksat nedir? Şöyle der. Ayetleri okuyup manalarını iyice anlamaktır. Muhammed bin Vasi radiyallahu anh nakleder. Ebu Zer radiyallahu anh vefat edince Basralı bir kişi yola çıkar ve Ebu Zerrin hanımının yanına varır. Ona Ebu Zer radiyallahu anh'ın nasıl ibadet ettiğini sorar. Onun ibadetini hanımı şöyle anlatır. Gün boyunca evin bir köşesine çekilir, hep tefekkür ederdi. Hasan-ı Basir radiyallahu der ki, Bir saat tefekkür, bütün geceyi ibadet geçirmekten daha hayırlıdır. Fudil radiyallahu anh şöyle der, Tefekkür, ...sana iyilik ve kötülüklerini gösteren bir aynadır. İbrahim bin Ethem'e neden çok uzun tefekkür ediyorsun diye sorarlar. Şöyle cevap verir. Tefekkür, aklın özüdür. Süfyan bin Uyeyne radiyallahu anh, tefekkür hakkında hep şu şiiri örnek olarak verirdi Eğer bir kişi tefekkür sahibi ise, her şeyde onun için vardır bir ibret. Tavuz radiyallahu anh şöyle der. Havariler İsa aleyhisselama şöyle der. Ey ruhullah acaba bugün yeryüzünde senin bir benzerin var mıdır? İsa aleyhisselam şöyle cevap verir. Evet kimin konuşması zikir, susması tefekkür ve bakışı ibretlik olursa o kişi tıpkı benim gibidir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Hikmet taşımayan söz gevezelik, tefekkür bulunmayan sükut gaflet ve ibret taşımayan bakış oyalanmadan ibarettir. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere bübürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Ayetlerimden uzaklaştıracağım cümlesini Hasını Basri radiyallahu anh şöyle tefsir eder. Benim yarattığım mahlukat üzerinde tefekkür etmekten kalplerini alıkoyacağım. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gözlerinize ibadetten hak ettikleri payı veriniz. Sahabe-i kiram sordu, ey Allah'ın Resulü, gözlerin ibadetten hak ettiği payı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mushafa yani Kur'an-ı Kerim'e bakmak, onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve içindeki şaşırtıcı gönlerinden ibret almaktır. Mekke civarında çölde yaşayan hikmet sahibi bir kadın şöyle der. Eğer muttakiler Cenab-ı Hakk'ın kendileri için ahirette hazırlamış olduğu nimetler üzerinde tefekkür etselerdi, dünyadaki hiçbir şeyden safa bulmaz ve hiçbir başarı ve sevinç karşısında yüzleri gülmezdi. Lokman aleyhisselam uzun süre yalnız başına oturup dururdu. Hizmetçisi yanına gelir ve kendisine derdi ki, ''Ey Lokman! Sen sürekli böyle uzun müddet tek başına oturup duruyorsun. İnsanların arasına karışsan onlar da sana yakın olurlardı. Lokman aleyhisselam ona şöyle cevap verir. İnsanın uzun süre böyle tek başına kalması sürekli tefekkür etmesini sağlar. Tefekkür ise insanı doğru cennete götürür. Vehb bin Münebbih radiyallahu anh şöyle der. Uzun süre tefekkür insanı mutlaka bilgi sahibi yapar. Bilgi de insanı mutlaka amel işlemeye sevk eder. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh şöyle der. Allahu Teala'nın nimetleri üzerine tefekkür etmek en faziletli ibadetlerdendir. Abdullah bin el-Mubarek radiyallahu anh bir gün susmuş tefekkür etmekte olan Sehil bin Ali'ye şöyle der. Nereye vardın? Sırat Köprüsü'ne der. Bişre Hafi radiyallahu anh der ki. Eğer insanlar Allahu u Teala'nın azametini tefekkür etmiş olsalardı, Cenab-ı Hakk'a hiç isyan etmezlerdi. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh der ki, tefekkür ile kılınmış orta uzunlukta iki rekat namaz, kalp huzuru olmadan bütün gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır. Ebu Şureyh radiyallahu anh yolda yürüyorken birden yere çöktü. Elbisesine bürünerek ağlamaya başladı. Kendisine, ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordular. Şöyle cevap verdi. ''Tefekkür ettim de ömrümün çoğunun gittiğini, amelimin çok az olduğunu ve ecelimin yaklaşmakta olduğunu gördüm. Ona ağlıyorum.'' Ebu Süleyman Eddarani radiyallahu anh şöyle der. ''Gözlerinizi ağlamaya ve kalplerinizi de tefekküre alıştırın.'' Yine Ebu Süleyman Eddarani radiyallahu anh der ki, ''Dünya hakkında tefekkür, ahiret için perde, veli kullar için bir cezadır. Ahireti tefekkür etmek, insanı hikmet sahibi kılar ve kalpleri de diriltir. Hatemi Esam radiyallahu anh şöyle der, ibret almak kişinin ilmini, zikir, muhabbetini ve tefekkür de Allah korkusunu artırır. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh der ki, hayırlı bir konu üzerinde tefekkür, İnsanı o hayırlı işi yapmaya sevk eder. Kötülüğe pişman olmak da o kötülüğü terk etmeye yöneltir. Cenab-ı Hakk'ın ilahi kitaplardan birinde şöyle buyurduğunu nakleder. Ben her hikmet sahibinin sözünü kabule şayan görmem. Fakat ben o sözü söyleyenin asıl maksadına bakarım. Eğer meramın ve maksadı benim rızam ise onun susmasını tefekkür, sözlerini hamd kabul ederim isterse hiç konuşmasın. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der. Akıl sahibi kişiler sürekli tefekkürden zikre ve zikirden tefekküre geçerler. Nihayet gönülden konuşmaya başlarlar ve hikmetli sözler edenler. İshak bin Halef radıyallahu anh der ki: Davud ta'i radıyallahu anh, mehtaplı bir gecede evinin damına çıkar, göklerin melekûtunu ve yerin azametini tefekküre dalar. Sonra semaya bakarak ağlar, nihayet kendisinden geçerek komşusunun evine yuvarlanır. Bu gürültü üzerine komşusu evi hırsız girdiğini zannederek kılıcını kaptığı gibi üstünü giyinmeden üzerine atlar. Fakat karşısındakinin Davud'u tair olduğunu görünce geri çekilir, kılıcını bırakır ve "Seni damdan aşağı kim attı?" diye sorar. Davud u tair aleyhisselam: "Ben bunun farkında değilim." der. Cüneyd-i Bağdadi radiyallahu anh der ki, Meclislerin en şereflisi ve en yücesi, tevhid meydanında tefekküre dalarak oturmak, mağfiret meltemlerini solumak, muhabbet kâsiyesiyle sevgi deryasından içmek, Cenab-ı Hakk'a hüsn-i zan ile nazar kılmaktır. Ey meclislerin en yücesi, ey içeceklerin en lezzetlisi, sizden nasiplenen kişilere ne mutlu, İmam-ı Şafii anh der ki, sükut ile konuşmaya, tefekkür ile meseleleri çözmeye yardım edin. Meselelere sağlıklı bakış gururdan kurtarır. Fikirde azimli olmak, aşırılık ve pişmanlıktan selamete erdirir. Görüş ve tefekkür sahibi olmak, zekaya keskinlik ve kıvraklık kazandırır. Hikmet sahibi olanlarla istişare etmek, nefse sebat ve basirete güç verir. Öyle bir işe azametten önce iyice tefekkür et, harekete geçmeden önce gerekli tedbiri al ve adımını atmadan önce danış. Yine İmam-ı Şafi radiyallahu anh der ki, Faziletler dörttür. Birincisi hikmettir. Bunu ayakta tutan da tefekkürdür. İkincisi iffettir. Bu da şehvete hakim olmakla ayakta durur. Üçüncüsü kuvvettir. Bu da öfke ile kaimdir. Dördüncüsü adalettir. Bu da nefsin kuvvetleri arasında dengeyi sağlamakla ayakta durur.